Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم فاعلنا بالقران العظيم وَبَارِكْ لَا فِيهَا الْحَمْدِ لِلٰهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيَّ الْقَيْوُمُ Muhterem dinleyenlerimiz Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere verdiği bütün imkanları ve ni'metleri kendisine ibadet ve taat uğrunda harcamayı bize nasip eylesin. Amin. <suk hükmet> Şükür budur. Şükrün tarifi budur. Nimetlerin taatlerde sarf edilmesi ve nimetlerle günahlara yardım alınmaması. Çünkü insana allah Teala sağlık sıhhat vermezse insan zina yapamaz. İçki içmek para ister sıhhat ister boğazı kanser olsa içemez. Bunun gibi kumar oynamak para ister vakit ister bir yerin ağrımaması, sancımaması lazım ki oturup kumar oynasın. Efendim, baş ağrısından, diş ağrısından duramayan adam kumar oynayamaz. E demek ki Allah Teala bize ne verdi? Sıhhat verdi, afiyet verdi, imkan verdi. Biz onu nereye kullandık şimdi? Bu yolda adım attık. Rabbim nasip etti. Lütfetti, geldik mübarek Cuma gecesindeyiz. Bu çok büyük iş. Faziletleri sonsuz bu kadar derslerde anlatıyoruz. Toptan mağfiret var. Hiçbir şey yapmadan bütün ümmet af oluyor cuma gecesine girmekle beraber. Ama tabii ki bu mağfiretler namaz kılanlar hakkındalar. Abdestten namazdan haber olmayanlar bu kadar müjdelerden mahrum olurlar. Tabii sizler özellikle bu cemaatleri seçiyorsunuz. Bu vakitleri efendim, sıhhatinizi, vaktinizi ama Allah Teala sıhhat veriyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Verilen nimeti günaha kullanmıyorsunuz. Şu saatte bu nimeti isyana kullanabilirdiniz. Bunu isyana kullanmıyorsunuz derken iradeyi cüciyeyi hesaba atıyorum. Allah bize bir irade vermiştir. Biz de bu iradeyi o sarf ediyoruz. Yine o sarf ettiriyor. Ayrı dava. Ve nimetlerden günahlara karşı yardım almıyoruz. Şu saatte. Dolayısıyla bu vaktin şükrünü yerine getirmiş oluyoruz. E, nimeti Taate harcadığımızdan. Öyle ya şimdi sizin birinizin de karnı ağrısa burada duramaz. Başı ağrısı çok son derece duvara vuracak gibi migreni tutsa burada duramaz. Aşırı diş ağrısı olsa burada duramaz. Şu anda bizim burada durmamız birçok nimetlere bağlıdır. allah Teala ne kadar nimetler verdi de biz burada rahat şimdi oturabiliyoruz. Bizi buradan çıkaracak, bizi buraya getirtmeyecek, şu anda durdurmayacak birçok ee, arızalar var, zarar ziyanlar var. Bunların hiçbiri yok ki biz burada oturabiliyoruz. bunlar hesap ettiğimiz zaman insan tabii sahayetin kıymetini hastalık gelmeden bilmez. Dişinin ağrımaması ne nimettir? Onu dişi ağrıyan bilir. Şu anda ağrıma başlasa, aa bak demin nimet varmış. Onu o zaman anlarsın. E şimdi durduğun yerde sana ne nimet var üzerinde saç deseler Bunları efendim sıralayamazsın. Toplayamazsın, sayamazsın. Ama bir nimet elden çıktığı zaman da bir arıza meydana geldiği anda beynimizin çalışması. E şimdi bir e, e, tansiyon yükselmesi e, bir beyin kanamasına sebebiyet verse, e, bir damarın tıkanmasına sebebiyet verse, beyinde işte burada ne ben konuşabilirim, mevzuyu toplayabilirim, ne sen otursan burada dinlesen bir şey anlayabilirsin yani e dolayısıyla hangisinden başlayacağız hangisine çıkacağız menteğe düdüğü nimetullah la tursuha Allah nimetlerini saymaya kalksanız sayıp bitiremezsiniz e, onun için ufak tefek işlerle yolunuzdan geri durmayın ufak tefek dünya işlerini bahane edip de geri kalmayın şimdi efendim birkaç kısa daha naklediyorum Ebu Yezid el-Bastami Hazretlerimizden inşallah feyizleri, bereketleri ve şefaatleri, himmetleri üzerimize nasip olur. Buyuruyor ki: "İnden isyan-ı nefsin Nefsini unutursan, nefsini yaradanı hatırlarsın. Yani sen sendeyken, sen kendinle meşgulken, sen kendi zevklerini tatmin etmeyi düşünürken Allah'ı hatırlayamazsın. Ne zaman kendinden geçersin? Aklın başındadır ama nefsini dert etmeyi bırakırsın. O zaman canını yaradanın büyüklüğünü düşünebilirsin. Buyuruyor ki, kemalül arif ihtiraku bihubbili rabbi Allah'ı bilen bir zatın bu marifette, ilahi marifette kemal bulmasının alamet nedir? Rabbinin sevgisiyle, aşkıyla yanıp tutuşmasıdır. Şimdi biz de yani bilmiyorum, herkes kendini daha iyi bilir. Allah aşkıyla yanıp tutuşma hali görülüyor mu? Doğru konuşalım. Görülüyor mu ya? Ya aşk dediğin, bunu çekenler biliyor. Bir kadına aşık olanların bile halleri değişiyor ama şu anda o da kalmadı yani. Öyle bir aşkta kalmadı. Şu anda tamamen birkaç aylık aşklar, millet aşk zannediyor onu. O aşk değil o. Efendim nefsani, cinsani duyuların harekete geçmesi demek. Şu anda bunların aşk dedikleri. Aşk o değil ki. Aşk sevdiğinden başka her şeyi unutturması lazım. Aşkın tarifi maşukun dışında her şeyi unutturması lazım. E sen şimdi hangisi daha güzelse hemen ona geçiyorsun. Ona değiştiriyorsun. Ha ben değiştim aşkımı. Bu, <gülüyor> nasıl değişiyorsun bu aşkınız sen? Ha onun için şimdi aşk diye bir mefhum şu anda yok. Belki vardır. Hakiki İnsanlar biri bir insanı sever. Hakikaten başka şey gözü görmez. Tabii ben onu inkar etmiyorum. Ama şu anda piyasada gezen deyimlerden bahsediyorum. Şimdi Allah'a aşık olan insan her işte Rabbini hesaba katmaz mı? Bundan razı mıdır, değil midir, düşünmez mi? Rabbinin aşkıyla yanacak. Bu yangın insana ne getirir? Bu yangın insana ne getirir? İştahı kaçırır. Devamlı böyle yiyen yutan adam peşeğün On öğün yiyen adam, değirmen boğaz gibi öğüten adam aşık der misin sen buna? <gülüyor> ne aşığı bu ya? Aşık kime diyorlar mesela? Yemekten içmekten kesilene diyorlar. Mesela bunların belirtileri var. E sen şimdi Allah'ın aşkıyla yansan beş öğün yer misin ya? İki öğün bile zor yersin. Sıralı oruç. Mesela e, uykun kaçan uykusu Aşk insanı ne yapar? Uykusuz bırakır. Çünkü düşündürür. E sen Allah'ın aşkıyla Efendim ne kadar uykun kaçıyor Ne zaman Kur'an'ı elime alıyorum hocam de uykum gelmeye başlıyor Tam tersine bak şimdi Halbuki Aşık maşukuyla konuşurken Yani seven sevdiğiyle buluşmuş ve konuşuyor iken Uykusu gelir mi? Gelir mi ya onun uykusu o anda geldiği anda sahtekardır o ya e sen şimdi Karıyla konuşurken çocukla konuşurken uykun gelmiyor Ne zaman Kur'an'ı açıyorsun? Mevla ile konuşmuş oluyorsun Göyan Mevla'ya aşıksın ya Mevla ile konuşmaya başlayınca iki sayfa çevirdim, üçüncü sayfada gidiyorsun. Nasıl aşk? Az namazda uyuyacaksın ya. Evet. E tabi. E şimdi sabaha kadar uyuyorsun. Onun için Mevla Teala Davud Aleyhisselam'a vahyettik. Ey Davud! Beni sevdiğini iddia edip de sabaha kadar uyuyanlar yalancıdır. Ahirette kezzap, kazip, yalancı sahtekarlardan çıkmayalım yani. Biraz, Biraz fedakarlık lazım. İnsan, hiç musunuz? Sabah namazına insan kalksa çıksa, cemaate falan Bayağı bir Kurtarır yani Ama teheccüde de kalksa o hocam beni nasıl teheccüde şimdi saat üç buçukta Üç buçukta kalksan teheccü zor yetişiyor ya imsak E ne yapsın uyuyacağım ben on ikide yattım üçte kalkım. E ne var? E üç saat uykuyla kalkılır mı? E hiç yatma daha iyi. E nasıl dayanayım? yani e, haklısın bir şey demiyorum Ama işte senin bir sevgilin olsa O'na hakikaten aşık olsan, o da saat üçte geldi deseler, sen uyanırsın. O zaman sen Allah'ı sevmiyorsun. Neden? Çünkü Rabbim gecenin üçte ikisi geçende, son üçte birinde ne yapıyor? Birinci kat semadan tecellilere başlıyor. Daha üçten evvel başlıyor tabii de yani. O son saatler. Helmin, <gülüyor> sahilin, var mı bir şey isteyeceğim vereyim size. Hel min teabim. var mı? Tevbe kabul edeyim. Helmi min müstefurim. var mı? Hafizeyeni affedeyim. Neredesin? Ya onun için Arif'in kemali Rabbinin muhabbetiyle ihtirakıdır. Yani yanacak. Yanacak. E biz böyle veliler görmedik değil yani ben tabi bu uzatlara yetişmedim ama bizim de yetiştiğimiz velilerde bu halleri gördüklerimiz oldu. Hac Salih Efendi Hazretleri vardı. Allah rahmet eylesin köyde dururdu Evliyaullah'ın, ileri gelenlerinden yani. Hakikaten büyük veliydi. Yani öyle bir aşk vardı, Allah aşkı, Peygamber aşkı. Nasıl, nasıl, nasıl? Uyku diye bir şey yok. Sabahlara kadar, yanında, kırk gün geçsen yani, yattığını görmüyorlar. Efendim devamlı, huzur üzere, cikir üzere, ibadet üzere, bir de bir ateş basıyor yani. Öyle bir aşk yakar yani. Bir ateş geliyor, illa soğuk su, soğuk suyu da şey yapıyor Gelirdi Efendi Hazretleri'ni ziyarete. Efendi Hazretleri soğuk su getirin Hacı Efendi. Soğuk su getirirlerdi içinde buz yok derdi. İlla içinde buzu görecek. Efendim ta Uludağ'dan devamlı yazın bile kar getirirlerdi zirveden onu sevenler. İlla soğuk. Vasiyeti de cenazemi buz gibi suyla yıkayın demişti de Fatih Camisi'nde takır takır buzların üzerinde kıldık mübareğin cenazesi. Tabi sonra götürdüler. Erzurum'da bir daha Fethullah Efendi kıldırdı. O sonra orada gömdüler. Sonra köylüleri onu çaldılar altı ay sonra dediler illa bizim köye götüreceğiz cenazesini altı ay sonra nasıl çıktı misk kokularıyla çıktı tertemiz duruyor şimdi türbe yaptılar çökender köyü unutmayın Erzurum'a yolu düşenler çökender hemen yolun üzerinde Alvar'a giderken bir de Alvar'da da Alvarlı Mehmet Efendi Hazretleri Alvarlı Efe var He, o ikisini de illa ziyaret edin mesela yani aşık gördük yani böyle Allah'ın aşkıyla yananları gördük buz yiyip de kanmayanları gördük yani artık cenazemi buzlu suyla yıkayın diye vasiyet edenleri gördük yani. Aşk var. Uyumuyor. Devamlı muhabbet. Allah'ın sevgisiyle okuyorlar, zikrediyorlar. Efendim ya gözler kan çanağına dönmüş. Böyle. hesabı kef gibi yani. Görsen korkuyorsun gece. E neden? Uyku yok. Bu gece kaldımdı yanında. Yan odada kalıyordu. E beni yatırdı biraz. Biraz kalktım bakayım dedim. Baktım böyle ayakta duruyor. Şöyle. Gözler böyle. Allah. Allah. E şimdi bunlar <gülüyor> bir hacı Salih Efendi daha vardı. O da Adaba pazarı'ndaydı. Onlar hep o da 90-100 yaşlarına yakındı. O da evliya Allah'tan. O 40 senedir hiç yatağa girmemiş. 40 senedir. Hep gezerlerdi onlar bizim tanışlarımız. Hiç derdim Hacı Efendi. Bu nedendir? der. Zikru cehenneme tayrana abidi. Cehennemi düşünmek abidlerin uykularını başlarından uçurdu derdi. Mesela onlar birbirini ziyaret ederlerdi. İkisi de o zamanın en büyük velilerindendi. Birbirine öyle şaka ederler. Acaba ikimiz ikimizin de adı Salih. İki Salih'ten bir Salih çıkar mı acaba derler. Yani Salih bir kul olabilir miyiz? ikimizi birleştirsek. Böyle de tevazu ederlerdi. Nefsaniyet diye bir şey yok. Efendim aşık. E gördük yani bazı aşıkları gördük. Hakikaten hak aşıklarını gördük. Ama bunun bir alameti var. Sabaha kadar uyuyan aşık olur mu? Akşama kadar yiyen aşık olur mu? E bu nasıl bir şeydir yani? Şu bizim halimize hareketimize bakın. Biz gerçek aşk, Allah'a karşı sevgiden bir nasip taşıyor muyuz yani? Yaptığımız hareket, kıldığımız namazlara bakın, hareketlerimize bakın. Yazık bize ya. Eğer bu gerçek aşktan bir tat tadamadan ölürsek ağlasınlar bize ya. Ama hakikaten Allah'ın aşkından bir nebze tadabilirsek Mevlana gibi He? Düğün günümüz olur, ölüm günümüz, düğün günümüz olur, bayram etsinler. Çünkü neden? Dost dosta Kavuşmuş olur. Ama bizde o yüz var mı? Yok. Evet. Bak Ebu Yezid el-Bastami'nin sözüne. Kaddesallahu sirruh. Lev safa li tehlile ma balitu ba'daha bir şey. Bir kere diyor la ilahe illallah. Bu zikri tehlil deniyor buna. Tehlil. Bu kelimeyi tevhid zikrini eğer bir kere diyor huzuru kalple Allah'tan başka her şeyi silerek okuyabilsem daha ondan sonra dünyadan hiçbir şeyi umursamam diyor. Yani daha bir kere diyor doğru bir la ila diyemedim diyor yani. Bir kere la ila doğru diyebilseydim diyor daha ondan sonra hiçbir şeyi önemsemezdim diyor. E tabi tevazu ediyor mutlaka ki ona nasip olmuştur ama bize söylüyor yani. Hakkı sana söylüyorum. Bak gelin sen işin. Onun için Efendi, babamız Hacı Ali Efendi Hazretleri ''Kaddesallahu aleyhi ve Sabahlara kadar namaz kılardı, hiç uyumazdı. Oğlu Halide abi rahmetli, anlattırdı. Öyle derdi, gece yine böyle gür sesli olduğu için aslında bir Allah dedi mi Ev sallanıyordu, herkes uyanıyordu diyor. Bazı kere tabi halleri var. Dizini döverdi, vururdu. İki rekat namaz kılamadım ya. Derdi. Ömrü namazda geçiyor. Ama öyle dizini dövermiş. İki rekat namaz kılamadım. Yani Allah'ın istediği gibi iki rekat kılamadım diyor. E şimdi zaten kılanlar öyle diyor. Kılamayanların zaten bir derdi yok. Onlar zaten efendim. Bizim kalbimiz temiz, biz çok iyi durumdayız biz. aa onlar kalbi bozuk olanlar sizin gibi sabaha kadar kılın siz derler. Onun için doğru düzgün bir kelimeyi teve dokuyabilseydim, evet daha bir şeye aldırmazdım. E bu yezid el bastami çok meşhurdur bu. Kat desallahu sirro ismi azamı sordular. Dediler efendi hazretleri, İsmi azam Allah'ın en büyük ismi. Allah'ın en büyük ismi ne demek biliyor musun? İdâ du'ye <gülüyor> bi'yecevbe ve idâ su'yle Ata onunla ne istesen kabul olur. Anında görüntü. Hemen kabul olur. Ama ism azam nedir? Sırdır. Yani şifrelidir. Gizlidir. Şimdi bu ism azam hangisidir? 40 tane rivayet ben gördüm. Bazı alimler onu zikretmişler. Kimine göre Ya Hayyu Kadir'dir, kimine göre Ya Del Celal kimine göre Allah'tır, kimine göre Hu'dur. Yani çok la ilaha illallah ismi geri vadi var. Dolu dolu dolu başka dualar var uzun. İsme azam hakkında. Dediler ki, efendim anlat der. İsme azam hangisidir? Dedi ki İsme azam hangisidir biliyor musun? Onun dedi adı da yoktur. Tarifi de yoktur. Sınırı da yoktur. Ya kalbini Allah'a için Allah için arındır temizle kalbinde ev, yani Allah'ın evinde Allah'tan başkasını bırakma hangi ismini okursan işte odur anladın? Öbürü sabaha kadar okuyor. Kalp çıfıt çarsısı i̇sm Azam yok. Öbürü bir Allah diyor. i̇sm Azam o. Bir Hu diyor i̇sm Azam ve adet şeyde demiyor kalbiyle zikrediyor Onun için ah kalp kalp kalp öyle buyururdu. Kadessallahu sirruhu. Derler ki efendi hazretleri insanlar alimler vaz ediyorlar. Diyorlar kelime-i cennetin anahtarıdır. Buyurun. Eşhedü ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Evet. Allah bu anahtarla girmeyi nasip etsin. Amin. Karlarınızı gösteriyorum size. Kazancınızı bilin diye. Burada kazanç var diyorum size. Evet. Buyurdu ki Sadegu. Doğru söylemişler. Alimler doğru söylemişler. Kelime-i Şehadet cennetin anahtarıdır ama velakin la miftah bi-gayri mihlak. Evet. Anahtarın dişi olmazsa Açmaz dedi. Peki dişi nedir? Ve muklaqullah ilahillallah Tevhidin anahtarın kilidin dişleri dört diştir. bir gayri kadirin velâgibe bir dilin olacak hiç yalan konuşmayacak. Bir Müslümanın aleyhinde gıybet de yapmayacak. Biz gittik ilk noktadan gittik saftışı. Saftışı. İstediğin kadar sok anahtarı çevir çevir e açmıyor. E dişi yok. Evet. Yalan olmayacak, gıybet olmayacak. Bu yalan da o kadar millete normal geliyor ki şimdi ayak üstü ya. Bir de ne kadar güzel yalan söyleyebiliyorsak o kadar hüneri oluyor adamın ya. Gıybet birbirine aleyhine konuşmak. Nerede? Ya adam çıkar çıkmaz adam bekliyor ki kaksana da aleyhine konuşsam ya konuşamıyoruz ve öyle iki kişi üç kişi bir araya gelse öbürü dışarı çıksa da bu oda onun hakkında bir şey dese ya yani. bu ne olacak ya ve kalp bir gayri mekrim ve lâ yani bir kalp olacak içinde hilekarlık ve hainlik olmayacak bu hilekarlık acayip bir şey ya hainlik de bambaşka bir şey bir adam sana bir emanet veriyor hemen ben bundan nasıl istifade edebilirim ya bu emanet bundan istifade edilmez ki dur sen en azından şöyle istifade eder. Ne der? Reklamlara girer. Ben çok güvenilir adam. Felanca bile bittin emanetlerini bana verir. O bile bir istifade. Ne bakımdan? İtibar. Parayla alınmaz ki. Ya ne anlatıyorsun buna? Kalpte hainlik olmayacak. Allah'a da hainlik olmayacak. Peygamber'e de hainlik olmayacak. İslam'a hainlik olmayacak. Mürşidine hainlik olmayacak. Alimine, hocana hainlik olmayacak. Yani sen bunun e bir kö kötülüğünü bilsem de onu bıraksam veyahut da onu efendim yaysam efendim yahutta da şu adamın bir sırrı varsa ona ersem bu ne iştir ya bize ne ya ondan sonra ve Batman bir gayr haram haram-i-elâ şübhe bir mide olacak haram da olmayacak şüpheli rızık da şüpheli şüpheli şimdi şüphesiz var mı? gökten gelirse bir şey şüphesiz belki direkt gelir her şey şüpheli ya. Haram bir şey değil şüpheyi bıraktık. Haram girmeyen ne kadar kaldı, kaç tane kaldı acaba? Onun için bu zamanda niye eski evliya gibi kerametler zuhur etmiyor? E tabi zuhur Haram ve şübe kabulü önlüyor. Ve <gülüyor> amelun bi gayri heaven ve la bid'a Bir amel olacak, namaz, oruç, acık etmesi ama bunda nefsin nasibi olmayacak. Nefsin gösterişi olmayacak. ...kendini beğenmesi olmayacak... ...hava atması olmayacak... Hiç ...nefis girmeyecek o amele... ...nefis girmemesi kolay bir şey değil... ...bit'at de olmayacak... ...ne demek? ...sünnete uymayan bir şey... ...bulunmayacak... Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı bir şey... ...o amele karışmayacak... ...burada tabii büyük ilim ister... ...dirahat ister... Yani ...istikamet ister... ...yani bizim anahtarlar bu durumda biraz açar gibi gözükmüyor. Ama bir dua edelim Cuma gecesi hürmetine, cemaatin bereketine Allah'ım. Ölmeden evvel bize bu dört dişe sahip olan cennetin kapısını açacak bir şehadet nasip eylesin. Amin. Amin. Amin. Buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muham abdu ve Evet. وَسُولَ عَنِ zahid Dediler ki efendi hazretleri, zahid kimdir? Zahid, yani esas tarifi nedir? Dünyaya soğuk, dünyaya uzak, süslü elbiseler giymez, süslü, efendim, arabalara binmez diyelim, efendim işte ne yapmaz, lezzetli yemekler yemez falan. Öyle anlaşılıyor, zahirde öyle. O tarif et. فَوَلَّذ۪يَ الْحَظُّٰيْ لَيْلَحْظَةً فَيَبْقَى عِنْدَهِ Zahit o kişidir ki Allah ona bir tecelli eder o da allah Teala'ya bir teveccüh eder bir murakabeye var. bir kere bir kere öyle bir hal yakalar ki orada kalır daha Allah'tan başkasını görmez olur yüksek bir tarif değil mi? öyle bir tecelli nerede ya? Âbid kimdir dediler. Âbid, ibadet eden. Sabah kadar uyumayan, akşam kadar oruç tutana ne derler? Âbid derler. Âbidi, ibadet eden. Bak, tarife bak. هَوَاَلَّذِي يَرَى مِنَّتَ اللّٰهُ اَلْاَيْفِ الْعِبَادَةِ اَكْبَرَ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تُغْرِقَ عِبَادَتَوْا فِي الْمِنَّ Âbid o kimsedir ki, ne kadar çok ibadet yaparsa, o ibadetlerini görmez, o yaptığı ibadetlerden daha büyük olarak neyi görür? Allah'ın ona o ibadetleri nasip etme lütfunu görür. Ne kadar yapıyorsa, hiç onları görmeden niye görüyor? Allah'ımın bana ne kadar iyiliği var? Bana fazla ibadet nasip ediyor. Yani ibadetini neredesiler? Allah'ın iyiliğini görme hal içerisinde ibadetlerini yok görür. Yani bu ibadet eden çok olur da, ibadetini kaybeden, ibadetini görmeyen çok az olur. Evet. Katasallahu sirruh. Ne diyelim? Yani dostlar böyle. Bak yine buyuruyor. Lev alil halqi min ma baki el ve Allah Teala'nın cemalinin nurundan bir zerre açılacak olsa, bu mahlukata parlayacak, görünecek olsa ne alemler kalır, ne içindekiler kalır, ne dışındakiler kalır. Hepsi Yok olur gider. İşte onun için ozatlara da işte Allah'ın bir tecellisi geldiği zaman da onlarda nefisten eser kalmıyor. Biz şaşırıyoruz. Biz bunları denemediğimiz için ya nefis nasıl kalmaz? Biz çünkü nefissiz bir an duramıyoruz. Her işimiz nefisle. Sıcak oldu, nefsimiz ısınıyor. Hemen serin arıyor. Açca mı? Hemen soğuk oldu. Kapaca mı? Efendim, canım bir şey istedi. Hemen acıktım, yiyoruz. Efendim, karnım ağrıdı, halaya. Devamlı nefis ya Uykum geldi yatak. Allah Allah. Hep canımızın istediğiyle hareket ediyoruz. E şimdi biz yadırgıyoruz. Nefissiz olanları. Bu nefsi nasıl öldürmüşler? Buna şaşırıyoruz. E şimdi ne diyor? Nurundan bir zerre parlasa ne cihan kalır, ne içindekiler kalır. Demek onlara parlamış ki o nefsi öldürmüşler. Nefsi göremiyorlar daha. Nefsi arıyorlar, bulamıyorlar daha. Ya biz de Rabbimizi bulamıyoruz. Çünkü her işimiz istekle, nefsani istekle. Nasıl kurtulacağız bundan ya? Bunu ancak Allah'ımız elimizden tarz olur. Bak söze bak. Söze bak da hizaya gel. Ve qal lillahi ibadun lev badat li umul cennetu bizinetha laddju minha kemaa yaddju ehlu'n-nari fi'n-nar. <gülüyor> Allah'ın öyle özel kulları vardır ki, öyle has dostları vardır ki, cennet bütün ziynetleriyle ve süsleriyle, onların karşısına çıksa, onlara arzı endam edecek olsa, cehennem ehli cehennemde feryat ettikleri gibi, onlar da o cennet nimetlerinden dolayı feryat ederler. Ne demek? Aman kapatın, kapatın. Biz Rabbimizin cemalini, Müşahede etmek istiyoruz bizim. Ne işimiz var sarayla, köşkten? Kim? İşte o bana, seni gerek seni anladım mı şimdi? Rabi Adül Adeviyye'nin makamlarını anladın mı sen? Yunus Emre'nin makamlarını anladın mı sen? Ne yapayım biz köşkü, sarayı, birkaç ağacı, birkaç ırmağı diyor ya Bunu sen, ben desek kafir oluruz. Çünkü bir insan cennetli için Ya cennette üç beş ağaç var, üç beş dere varılmak var, cennette ne dese? Bu kafir olur çünkü bu tasavvufi boyutta konuşmadığı için cennete hakaret etmiş olur. Anlıyor musunuz ne diyorum? Güzel anlayın. Ama onların dediği mana ne? E cemalin yanında cennet ne? Kaç para? Onun için İmam Rabbani Kudüs'e sürrû mektubatta bir hadis-i şerif nakleder. İnne lillâ cenneten le şefiâ hurun la kusur. Allah'ın cennette öyle özel bir makamı var ki işte böyle özel kullara demek o. Şimdi anlaşılıyor bu sözler o hadis birleşince. Nasıl diyor Allah'ın öyle özel kulları var ki? Ha o hadiste diyor ki Allah'ın cennette öyle özel makamı var ki. Ne huri var, ne köşk var, ne nimet var, ne yemek var, ne var? يَتَجَلَّ ف۪يهَا رَبُّنَا. Sadece Allah'ın tecellisi var ve cemalinin müşahedesi var. Ama bu şimdi bu makam kime? Yani bize biraz uyan bir hal değil. Sadece Allah'ın tecellisi var. Şimdi onun için diyor ki Allah'ın öyle kulları var. Şimdi onlar o makamda. Devamlı Mevla'nın tecellisine mazara olmuşlar. Hiç başka bir şey görmüyorlar. Onlara diyor cennet bütün süsleriyle arzı endem etse cehennemde yananlar gibi bunlar da bağırmaya başlarlar. Aman ya Rabbi kapat ya Rabbi kapat Senden uzak kalmayalım ya Rabbi bir an bile Allah'tan gafil olmayanlar dünyada orada da o makama erebileceklerdir. Bu yüksek bir makamdır. Hurşit Efendi vardı işte Allah rahmet eylesin. Mübarek adam. Bizim de manevi terbiyemizde hissesi var yani. Çok duası var. Çok himmeti var. Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği biriydi. Şimdi o ben ders okuturdum o zaman. Daha tüyüm çıkmadan da okutuyordum. Talebe okutuyordum. Küçük yaştan başladığım için. Öyle halka olurlardı falan İsmaila'da. O da benim yanımda otururdu sağ köşede. Hutbenin, İsmaila'daki hutbenin tam köşesinde camın kenarında o otururdu. Öyle dinler. Şimdi tam bu hadi çok ağlar, çok ağlar. Bazı gece sabahlara kadar ağlar. Beyin kanaması olacak diye korkarsın. Mosmor olur, hep ağlar. Şimdi tam da bu hadis-i şerifi ok okuyoruz. Allah'ın öyle cenneti var. Huri yok, köşk yok, saray yok. Sırf Allah'ın tecellişi var. Ağlar ağlar ağlar ağlar ağlar Her tarafı artık salya sömük birbire karışır. Yani hiç onun haline dayanamazsın öyle. Numaradan ağlamak yok. Ondan sonra biraz düzelir şey yapar. Çok da şakacıydı. Biraz da çok yerdir 140 okku adamdı yani. Ama kerameti neydi diyorum sana o kadar yiyip de gece ikide kalkmak. Kerameti o yani. Hiç o Bir kere yemekten dolayı 5 dakika teheccüdü gecikmez. Ondan sonra vücudu ona göre, boyu ona göre. Ondan sonra biraz düzelir dururdu böyle. Hemen der abi derdi bana. Abi derdi. Hiç dedi yemek de yok mu ya derdi. <gülüyor> o şimdi yani da o fezlen. Aman ya Rabbi, olsun o cennet tamam falan şey yapardı. O zaman biraz kendine gelince ya o cennette hiç yemek yok mu derdi ya. Öyle hurri yok, köşk yok, yemek yok. Ya Allah'ın cemalini mücadelesinin lezzetinde adam yemek alır mı? Ama şimdi insan onu anlayabilir mi? E ya Orada o makam verilirse zaten yemek aramaz ama şimdi akıl almıyor tabii. Şimdi Allah Allah. Yemeksiz nasıl durulacak diyor. Hiç yemek yok mu derdi ya. Yok derdim. Seçimini yap derdim. İstiyor musun derdim. Ondan sonra tamam istiyorum derdi. Rabbim istiyorum derdi. Öyle halleri vardı. Ee, i̇nşallah bulmuştur. Sonra vefatından sonra gördüm onu. Hemen vefat ettiği gün gördüm onu. İsmaila'da yatıyordum. Efendi Hazretleri anlattı bunu kürsüden. Ahmet gördü onu dedi. Baktım oturuyor mezarın üstünde. Böyle hali var. Ne haldesin Kurşit Efendi dedim. Öyle makamdayız ki sahabe-i imreniyor bize dedi. Allah Allah. Efendi Hazretleri bu rüyayı kabul etti. Dinimiz rüyalarla sabit olmaz ama İslam'a uyanları alırız. Epeki peki sahabe-i imreniyor deyince bu şimdi sahabeden üstün mü Bu şerata uymuyor. Sen öyle zannet. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Allah'ın öyle kulları var ki -şu -e -şu Peygamber de değiller, şehit de değiller. -ne -ve Ama mahşerde onlar nurdan minberlere kurulacaklar. Peygamberler ve şehitler bile onlara imrenecek. Değil sahabe, peygamberler imrenecek. Hatta peygamberler diyecekler, Ya Rabbi bunlar bizim bilmediğimiz hangi peygamberler acaba? Mevla buyuracak, peygamber değiller. Allah. Şehitler, imrenecek. Bunlar hangi şehitler acaba? Şehit değiller. Peki nasıl kazandılar? El-mütehabbude bi-revhillahi <gülüyor> Azze ve gel Allah'ın Kur'an'ı ve diniyle birbirlerini bu yolda, bu uğurda sevenler. Aralarında maddi menfaat olmayacak, kısıplık, kısıplık olmayacak. Sırf Allah için sevenler, bir araya gelenler. İnşallah siz de onlara girenlersiniz. Birbirinizi Allah için sevin, Allah için. Allah için birbirini sevme fazileti der. Ya. Onun için sizler inşallah kazanma imkanlarımız henüz elimizde var yani. Fırsatı kaçırmış değiliz. Allah için Allah'ın dostlarını daha çok sevmeliyiz. Bu sevgiyle bir araya gelmeliyiz. Şuraya bizi getiren sebeplerden biri de ne olsun? Allah yolunda Kur'an dersinde Birbirini severek, bir araya gelmek olsun. Bu da farklı bir niyettir. İnşallah. Ona göre de birbirine güzel hareketler yapalım. Yumuşak davranalım, o sevgiyi gösterelim. Safta yer verelim. Birbirini iteklemeyelim, ayağına basmayalım. Kapıdan çıkarken iteklemeyelim de, nazik olalım, kibar olalım, sevgili olalım, saygılı olalım. Sevgi bunu gerektir öyle mi değil mi şey? İşte son söz. Bir kul, Allah'a kulluk manası üzere, Gerçek manada ne zaman amil olabilir dediler. Dedi ki iradesi olmadığı zaman. Dediler nasıl iradesi olmaz? Adamın içinden bir istek geliyor. Oturayım istiyor. Kalkayım istiyor. Çıkayım istiyor. Gireyim istiyor. Yani isteği yok. Bir adam isteği yok demek ölmesi lazım. Ölünün isteği olmaz. Canlının isteği nasıl olmaz? Dediler. Cevap verdi. Tekun iradetu ve temenni ve şehvetu dahileten fi muhabbeti rabbi. İsteği olur, arzusu olur, hatta canının çektiği şehveti de olur. Öyle ya, insan hanımı ile andan cinci yapacak o da İslam'ın emirlerindendir. Bunların hepsi olur ama bunlar Rabbinin sevgisi ve muhabbeti uğrunda olur. Ne demek? Mevla bana bunu emretti. Mevla bana bunu meşru et. Mevla bana bunu müsaadet. Ha. Ve la tتقدم li beda. Hatta ya'lemi iradatu Allah taala muhabbetuhu fi bir işte, Allah razı mıdır bilmeden, Allah bunu seviyor mu bilmeden kendisi o işi istemez. Önce Allah'ın iradesi ve sevgisi ve rızası var mı? Ona bakar, o ölçüyle hareket ettiği zaman kendi iradesi devreden çıkar. Şimdi yemek yiyeceksin. Önüde yemek var. Tasavvuf bunları da öğretiyor. Sen şimdi bu yemeği canın çekti diye yersen, fuzul yap lezzetli diye yersen fuzul olur. Ya ibadete kuvvet niyetiyle yersen. Yani ben şimdi bunu yemesem bir gün, iki gün yemesem çaptan düşerim. Ne olur? Kıyamda ayakta duracak gücü bulamam. Teheccüde kalkacak imkan bulamam. Sabah namazında camiye gidecek kadar adım atacak kadar takat bulamam. Öyleyse ben bu yemeğini yiyorum. Rabbim bana emrediyor. Külü ve şrabu yeyin için veletüsürü bu. Hatta aşmayın, israf etmeyin öyle ya. Şimdi hepten kendini hasta edecek kadar çok yemenin de dokunan şeyleri yemenin de İslam'da yeri yok. E şimdi bizen ona göre yersen, sünneti muhafaza dersen, işte başında elini yıkarsan, besbelençe çekersen, sonda hamd edersen, sünnet üzere. Arada da bu nimetleri bana Rabbim verdi. Ama ya Rabbi, sen ye emrediyorsun. Onun için ben senin emrine göre yiyorum. Niçin e namaz kıl diye emrediyorsun? Oruç tut diye emrediyorsun. Savur yemesem oruçtu tamam. Efendim bu yemeği yemesem sabaha kalkamam, namaza çıkamam, iki gün zor dayanırım. Bu suyu içmesem, efendim hararetten vücudum kuruduğu zaman böbreklerim, yarın bir gün ben ne yapamam? E, kıpırdanamam, diyalizlerde makinalarda dolaşırım. Ne haç yapabilirim, ne ibadet yapabilirim, ne çoluğuma bakabilirim. Senin emrin bunlar. Çocuklarınıza bakın emretmiyor mu? Ailenizi muhafaza edin emretmiyor mu mesele? E bunlar neyle olur? Güç kuvvetle olur. Bu neyle olur? Yeyipişmekle olur. Ha sen bir işi yapmadan bu niyeti tutabilirsen kendi iraden devreden çıkar. Ama maalesef biz yedikten sonra aklımıza geliyor. He? Canımız çektiği için karnımız da acıkınca bir hırsla beraber yumuluyoruz. Yemek bittikten sonra işte elhamdülillah besmeleği çoğu unutuyor da elhamdülillah unutamaz. Çünkü yedikten sonra hamd etmek daha kolay oluyor. Baştan o besmeleyi gafletten unutan çok. Çünkü o hırsla yiyor ya, hele acıkmışsa hiç besmele. Unutuluyor, şeytanla beraber yiyor, tıkınana kadar. Efendim, ondan sonra da doymuyor. Çünkü bereket kalmıyor besmele de, çekmediğinden. Sonunda elhamdülillah ya diyor ya demiyor. Ondan sonra, ya hoca demişti yemeden evvel işte böyle bir niyetler lazım falan. Oho, onu yatarken düşünüyor ya. Ya mübarek adam! Hangi iş önüne geldi, da Allah'ın iradesi ne yöndedir? Bunu bir defa düşün ya. İşte şimdi ben bunları konuşuyorum diye dinleyenler de zannedebilir ki bu hoca hep böyle yaşıyor. Hiç alakası yok. Ha, yalışamaya çalışıyorum. Bu vaazı ben size yapmıyorum. Kendime de yapıyorum. Günahkar nefsime ve hepinize bu vaazı yapıyorum. Bu vaazı Ebu Yezid Elbestami yapıyor. Ariflerin Sultanı yapıyor bu vaazı. Bana da yapıyor, sana da yapıyor. Kimin ne kadar nasibi varsa, bu deryadan ne kadar kapla gelen o kadar doldurur gider. Allah dinlediklerimizle amel etmeyin asibi benim. Bunlar tabii lafla olacak şeyler de değil. Bu bir yaşam tarzıdır. Bu bir seçim tarzıdır. Sen evvela Allah ile arayı bulmak ve Rabbinin rızası üzere yaşama derdine gireceksin. Allah derdine derman yaratacak. Zaten o zaman seni bu gibi sohbetlere ulaştıracak. Dostlarını bulduracak, mürşidine bulduracak vesaire vesaire. Bunlar peşi sıra sana nefis tezkiyesi, kalbin tasfiyesi, zikrullah'ın usulleri, şartları var. Böyle rastgele de yani sen 500 kere, 5000 kere la ilahe illallah desen kendi kafana göre takılsan bu da çok bir sevap kazandırır ama bu manevi perdeleri açmaz yani. İlla burada ana sigortaya Bağlanmak lazım. Silsilenin eline eteğine yapışmak lazım. Bu iş zincirleme bak. Sultanül Arif'inden beri gelen bu Tayfuriye. Tarikat-ı aliye Nakşibendiye'nin en evvelki isimlerinden bir ikinci ismi nedir? Tayfuriye'dir. İlk ismi nedir? Sıddikiyedir. Ebu Beklü Sıddık'tan geldiği için ikinci ismi nedir? Tayfuriye'dir. Ha Caferiye de denebilir bu manada. Çünkü Cafer-ı Sadık'tan da gelir ama Tayfuriye özel isimdir. Niye? Çünkü Ebu Yezid el-Bestamin ismi nedir? Tayfur İbni İsa Hazretleri'dir. Bu itibarla bu büyüklerin e, feyizleriyle, himmetleriyle, bereketleriyle bunlardan bu zamana kadar ulaşan eller var. Bu zatlardan himmet almış, birbirine el vermiş, bu zamana kadar gelmiş insanlar var. Allah Efendi Hazretlerimizi başımızdan eksik etmesin, Amin. yokluğunu göstermesin, Amin. düşmanlarının şerrinden muhafaza eylesin, efendim, düşmanlarını Amin. ıslah eylesin. O tabi ki duacı değildir, ben onun ağzıyla yapıyorum. Yani yoksa bana kalsa, ben Allah belalarını versin diyeceğim ama tabi efendi hazretleri öyle bir duaları sevmez. Allah ıslah eylesin, hidayet eylesin. Çünkü bir kişi daha bu yola girse, efendim, efendi hazretlerimiz memnun olur. Düşmanının bile tövbe etmesinden memnun olur. Yani onun usulü bu, tasavvufun da kaidesi budur. Bu, bu suretle Allah feyizlerini, himmetlerini, bereketlerini üzerimize daim eylesin. Hacı Cemal Efendi, Cemal Öğüt Hoca Efendi, meşhur vaiz idi İstanbul vaizlerinden. Dedem onun cübbesini tutardı o zaman. Efendi Hazreti İstanbul'a yeni geldiği zaman onlar iki cemal vardı. Büyük cemal, küçük cemal. İstanbul'da meşhur. Bunlar vaiz ediyorlar ama Osmanlı ulemasına. Çok da güzel vaiz ederler. Nüktedan anlatıyordum size. Devamlı böyle şakalar yapar, şey yapar, vaazın içerisinde. Efendim, Ramazan günü işte Bizim hanım birden bağırdı, ama uzun anlar yiyorum. İndim üst arkadan, ne oldu hanım ne bağırıyorsun? Baksana baksana şu kediye, ne oldu ya? Pide yiyor ya pideyi. Yahu yesin pideyi ne olacak, bir pide alırım şimdi namaza çıkacağım dönerken, iftara daha çok var. Ya adam ben pideyi yediğine şaşmıyorum, Ramazan günü bu hayvan oruç tutmuyor. Yiyor bu kedi, pide yiyor falan. Bizim hanım o kadar saf diyor, halbuki hanım o kadar saf değil. vazın gelişinden, getiriyor şimdi konuyu. Ben de dedim ki hanım esen bilmiyor musun? Hayvanlar namaz kılmaz. Hayvanlar oruç tutmaz. Hayvanlar sayıyor da sayıyor. Bu Hacı Cemal bu yani. Bunun vaazı böyle. Allah rahmet etsin. Çok mübarek bir alim idi. İstiklal Savaşı'nda da İstiklal Savaşı'nda çok büyük faaliyetler yapıp tulumbacılarla vesair silahlar taşıyıp bu memleketin istiklalinde çok büyük hizmeti geçmiş bir büyüğümüz Hacı Cemal Efendi Hazretleri. Allah rahmet eylesin.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 Bayrağımızın müdafası uğrunda, namuslarımızın muhafazası uğrunda, şehit düşen Mehmetçiklerimiz, askerlerimizin e, ruhları için El Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.